أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا وشفع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين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 ويسر لي أمري واحل لقدة من لساني يفقه قولي فأخوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عذذ كمال الله وكما يليق بكماله Ya ilahana ve ilahul Zahir ve batınımızı envar-ı ilmiyle ve kuran ile Kerim'in ayetleriyle. Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın izinde bizleri kain ve daim ile mübarek Ramazan-ı Şerif hakkımızda hakkımızdan ve mübarek eyle. Gümün ve bereketinden istifadeye bizleri muhfak Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefi ab eyle. Amin. Bu hormati seyyidil Ve Velhamdülillahi rabbil alemin. Tüm Müslümanlar, Cenab-ı Hak idrak ettiğimiz mübarek Yid-i Şerif'i hakkımızda bayisi necat eylesin. Habibi Ekrem'i hürmetine hakiki bayramları idrak etmeye bizleri muvaffak eylesin. Bayram ve bayramlar bir bakıma bizim Muhasebe yaptığımız ne yaptık şu ana kadar ve neleri düşünüyoruz, neleri yapılması azmi ve cehdi içindeyiz. Hangi hesap ve planla Mevla'nın huzuruna geldik? Bunların hesabını Mevla'ya takdim etmek üzere bir araya geliriz. Bayramın kendi manasında ve ruhunda Bizim düşündüğümüz bu hususlar bulunsun bulunmasın, asırlardan beri müterakim defter altında inleyen bir cemaatin hem gönül olarak, maşeri vicdanlarla hakka teveccüh ettikleri zaman, herhalde vazife olarak üzerlerine alacakları en ulvi şey bu olmalıdır. Onun için, umumunuzun hissiyatı adına diyorum ki, bayram bizim Mevla karşısında hesaplaşacağımız gündür. Mevla ile hesaplaşma. Vicdanını dinleme, hissiyatına kulak verme. Sanki öldün, oldun huzuruna çıktın. Nizan vaz edildi, geç diye sırat önüne kondu. Nebilerin yüz yele koyduğu o gün, sen şu ana kadar ne yaptın ve bundan sonra hangi planlarla Mevla'nın huzuruna geldin? Bunun hesabını vermek üzere mescidin feyizli, gümünlü, bereketli kubbesi altında toplanıyoruz. Her sene muhakkak ki Mevla'nın bize yaptırdığı bir kısım şeyler vardır. Keşke kısa zamanda bunları ikmal edebilseydik, itmam edebilseydik bir türlü bitiremedik. Belki bunu bitirmeye benim de ömrüm, sizin de çoğunuzun ömrü yetmeyecek. Ben 12 senedir sizin istirabınızı, ben İslam'ın derdiyle dertlenecek çapta kapasitede insan değilim. Ama tertemiz nasiyelerden İslam'ın şu perişan halinin istirabını okuyarak sizin dertleriniz adına hep bunu bitirmenin cehdi cehdisayi ve düşüncesiyle huzurunuza çıktım. 12 sene gibi kısa bir zaman geçti. Yine bu kürsüde başlamıştım işe. Fakat siz de görüyorsunuz aşıyla karşı kaplumbağa ayağıyla yarış yapıyor gibi çuvaldız boyu bir mesafe kat etmiş havası içindeyiz. Buna da Mevla'nın lütfunun ve kereminin hakkımızda tecellisi olan bu büyük lütfa da binlerce hamd ve sena ediyoruz. Bu nüveyi bizi ihsan eden Allah, neşvün ma imkanını da bahşeylesin. Cihan, yepyeni bir hayat nefhine muhtaç. Kendisine yepyeni bir ruhun nefedilmesine muhtaç. Yepyeni bir dünya bu ruh üzerinde kurulacak. Büyük Türkiyeler, küçük Türkiyeler, büyük İslam dünyaları, küçük İslam dünyaları Bu ruh üzerinde Adeta abideleşecek. Kaidesi onu kuranların aşkı, vecdi, heyecanı ve imanı olacak. Yığın yığın efkar bu suretle bertaraf edilmiş olacak. Bizi birbirimize düşüren, Bizi birbirimize boğduran yığın yığın efkar, Batı mamulu efkar, parola sormadan kalp evimize kadar sokulan ve bizi can evinden vuran batıl efkar. Bunlar tevhid-i kıble yapmak suretiyle bertaraf edilecek. Bütün gönüllerin Kur'an'da birleşmesiyle bertaraf edilecek. Namazda dikkat ettiyseniz Zamm-i sure okurken bu davet bize takdim edildi. وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ ve la تَفَرَّقُوا Tefrikaya düşmemek için hablül metin olan Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılın. Sarılın Kur'an-ı Kerim'e de tefrikaya düşmeyin. İster cümlenin evvelini illet yap, ister sonunu illet yap. İkisi bir bakıma birbirinin mütemmimi gibi. Tefrikaya düşmemek için Kur'an'a sarılın. Kur'an'a sarılın ki tefrikaya düşmeyesiniz. Cenab-ı Hak yığın yığın efkar karşısında bir sürü alternatifler karşısında ağırlığımızı göstermemin büyük vesilesi olan ittifaka, vifaka bizleri ulaştırsın, ittihadı lütfeylesin. Bayramda bunu başarabilirsek, iyi bir bayram idrak etmiş olacağız. İslam cemaatini birbirine düşüren ve içine iftira atan esasen onun ruh dünyasında hiç de yeri olmayan İslam dünyası için İslam dünyasının ruhunda olmayan yeni yeni dünyalar kurduran daima İslam dünyasının dışından olmuştur. Dış müessirler, dış müdahaleler, İslam dünyasına dıştan karışmalar, İslam dünyasında İslam'ın ruhunda ve Kur'an'ın ruhunda olmayan dünyaların kurulmasına vesile olmuştur. Cihanın batısında, garbında alabildiğine miras yedi. Hiçbir çilesi ve ıstırabı olmayan, hiçbir mazisi olmayan, kökü olmayan, bütün eşya ve hadiseleri kendi lehinde istismar etmeye azmetmiş. Ne pahasına olursa olsun her şeyi istismar etme. Ve yıldızlara ulaşma imkanı olursa onu da istismar etme. Enerji ihtiyacını mümkün ise güneşin merkezinden temin etme ve güneşi daha istismar etme. İstismarda fena olmuş, fani olmuş bir cemaat. Çilesiz ıstırapsızların meydana getirdiği bir cemaat. Cihanın şarkında, bir şey müstesna, her şeyi inkar eden ayrı bir cemaat. İnsanlık adına ortaya çıkmış, insanlığın refah ve saadetini hedef alıyor parolasıyla ortaya çıkmış. Ve fakat hadizatında, insan tabiatını, insan fıtratını, kainatta cari kanunları inkar etmiş. Tabiata ters bir nizam. Tarihi maddeciliğin varıp ulaştığı, doruk noktasına ulaştığı, en korkunç, en iğrenç ve en gayri fıtri nizam bu da beşeri ayrı yönüyle istismar etmekte bazen o ağır basar, bazen bereke ağır basar alemi İslam şarkın ve garbın alçak ve yüksek basıncı altında çeşitli hava dalgalanmalarının bir bakıma mahbiti makesi mahalli haline gelmiştir biz öyle bir noktada bulunuyoruz ki hem coğrafi olarak hem de tabakatı beşer muharebesinin cereyan ettiği bir dönemde inanma bakımından ve ortaya koymayı planlaştırdığımız nizam ve sistem bakımından bir tarafın alçak bir tarafın yüksek basıncı altında daima en korkunç fırtınaların hortumların oynaştığı, geziştiği yerde bulunuyoruz. Bizim bütün idarecilerimiz, topyekun devlet mekanizmasındaki kadrolarımız, en müessir müesseselerimiz ya şarkın hayranı veya garbın hayranı. Ya o bizim sinemize saplanmış veya beriki sinemize saplanmış. Tanzimattan bugüne devam ede gelen batı hayranı Tanzimat Efendisi ve onun nesebi gayri sahih veletleri bu işi anlar mı anlamaz mı bilmem. Benim anladığım ve sizin anlayacağınız bir tek şey var ve bir tek dil vardır. O da bu milletin üç asırdan beri dinle bilmeyen ısrabı ve iniltisidir. Sinesine inen her yumruk bir mızrap gibi onun kalbinde bir inilti meydana getirmiştir. Ve her şey bam teline dokunuyor gibi millette bir of, bir of feryadı meydana getirmiştir. Biz bu hava altında böylesine bir şark ve garp terkipsizliği arasında herhangi biriyle terkip olma sevdasına kapılmış ve fakat bir zaman yama olmadan ileriye gitmemiş o bünyede bir ur gibi ispatı vücut etmiş durumundan kurtulamamış. İşte alemi İslam arasında muhtelif efkarın muhtelif alternatiflerin, yani bizi birbirimize düşüren, bizi birbirimize vurduran, enaniyetimizi tahrik eden, kilikler esasen cemaatleri toplayıp birbiriyle anlaşmanın unsuru müesseseleri iken, kilikleri birbiriyle boğuşturan, mezhepleri birbiriyle vuruşturan, tarikatları birbiriyle karşı karşıya getiren, bilerek veya bilmeyerek şarktan veya karttan. İçimize sızan batıl efkardır. Ve bu iki korkunç dünya arasında Millet ve milletler olarak Henüz yapması gereken şeyler hususunda Hiçbir planı olmayan topyekun bizim kadromuz. Bir taraftan korkunç istismar Beri taraftan materyalizme dayalı ayrı bir istismar bu korkunç istismarlar ve sömürmeler karşısında millet ve milletler olarak yani Topyekün alemi İslam çok şeyler yapmakla mükellef olduğu halde yapacağı şeyler mevzuunda henüz ciddi bir fikirle ortaya çıkmış değildir. İnsanlığın müşkillerine halledilmesi gereken frençi ifadesiyle problemlerine tahlil getirecek bir çözüme ulaştıracak durumda değildir. Basit matematik hesaplardan henüz kurtulamamıştır alem-i İslam. Biz onun ufak ufak esintisini hissediyoruz. Adeta şarttan gelen, güneşin doğduğu istikametten gelen, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın zülüflerinin kokusunu taşıyan bir ı nesim içinde onun tertemiz havasını hissediyoruz. Fakat realite planında ondan henüz gördüğümüz bir şey yoktur. Cemaatler camileriyle balap doldursa da gördüğümüz ciddi bir husus yoktur. Şarkın veya garbın ciddi bir toslaması karşısında endişe ederim. Cemaat-i İslamiye adına bir araya gelen ve fakat haddi zatında mantıki ve fikri bağlarla birbirine bağlanmamış cemaatin bir araya gelme hüviyetini gösteren şu cemaat İslamiye çil yavrusu gibi dağılacaktır. Allah bizim için büyük felaketin ifadesi olan o durumu göstermesin. alem İslam sergerdandır. Bunu cana getirecek bir ruhun nefedilmesini ihtiyacımız var, sözlerime öyle başladım. Bize Mesih misal hayat nefh edecek, bir zata veya bir cemaate ihtiyacımız var. Aşkın ve vecdin içinde hüküm verme olduğu bir cemaate. Düşüncenin ve ilmin içinde hüküm verme olduğu bir cemaate. Akide sağlamlığının, amel canlılığının hüküm verme olduğu bir cemaate. Camisi kadar umumi umranı da mamur olan bir cemaate. Çarşısı, pazarı parlak olan bir cemaate. Devletler karşısında durumu esas sağlam ve râsı olan bir cemaata. Bu cemaatin meydana gelmesi ve teessüs etmesi, bu kadar badireleri geçtikten, bu kadar rehnelere maruz kaldıktan sonra çok kolay olacak mıdır? Bu mevzuda size ciddi bir şey söylemek, realiteleri inkar etmek olacaktır. Ciddi bir şey söyleyecek durumda değilim. Bu cemaat şu andaki haliyle, şu ana kadar maruz kaldığı felaketlerin ruhunda meydana getirdiği, eksiği, gediği, boşluğu bir hamlede, bir nefhada bertaraf edip, ayakları üzerine doğrulacak mıdır? Tereddüdümü izale edebilecek bu mevzuda ciddi bir mesnet göremiyorum. Ama inşallahü Teala arz ettiğim gibi emareleri vardır. Gelecek, yakın gelecek. Ati, İslam adına çok büyük şeylere hamile ve gebedir. Bütün himmetimizi sıhhatla hamrini vaz edecek Atiye tevcih edelim. Cenab-ı Hak, inkisarı hayale uğratmasın bizi. Ümidimizi kırmasın. İslam dünyası olarak bu kadar... Derde neşter vurma mevzunda beni mazur görün. Dermanı mevzunda söyleyeceğim sözler olacaktır. Ümit verici olarak başvuracağım hususlar muhakkak ki bulunacaktır. Fakat bir bayramda ona hesaplaşma dedim. Mazur görürseniz bu kadar derde de neşter vurayım. Âlem-i İslam, esasen Yusuf'unu kaybetmiş Yakup gibi inim inim inlemekte. Maşuku ve mahbubu aşkına her türlü Mahalik'i seve seve göze alan, iffet ve haysiyetini ayaklarının altına almaya azmetmiş Zeliha gibi. Âlem-i İslam, büyük bir idare gücüyle başında bulunduğu devlete vaziyet vermek üzere, ıslahatını yapmak üzere yola çıkmış genç Osman'ın omuzuna Kara Davut tarafından indirilmiş bir baltanın inişiyle yere serilmiş gibi. Alem-i İslam, Hz. Fatih'in naşı gibi. Ve yine Alem-i İslam, Şirpençe'nin kahri ile dize gelmiş, başını toprağa koymuş Yavuz'un vefat etmiş başı gibi. Alem-i İslam, yıkılmış bir Osmanlı İmparatorluğu'yla ancak ifade edilebilir. Osmanlı ile alemi İslam yıkılmış, maddi manevi yıkılmış, parça parça sağda solda fertler halinde ancak kendisini gösterebilecek halde kalmıştır. Bütün bunlardan sonra bu büyük enkazı yeniden ayağa kaldırmak, Açılmadık, deli deşi kalmamış bir mabedi eski haline irca etmek. Koskoca bir medeniyeti ihya etmek. Muhakkak ki küçük hamlelerle halledilebilecek iş değildir. Eğer bu sadece siyasi bir hüviyetle halledilecek olsaydı Ben size diyecektim ki işinizi gücünüzü bırakın Sizi ve hissiyatınızı ifade eden bir siyasi hizipte ihtima edin, her mesele halledilecektir. Eğer bu hükümet kurmakla halledilecek olsaydı, çeşitli entrikalı yollardan parlamentoda yerinizi almanız hususunda size tavsiyede bulunacaktım. Benim tavsiyem ve sizdeki tesiri ne ifade ederse etsin ama şu milletin adi bir ferdi olarak tavsiyede bulunacaktım. Fakat biliyorum ki, bizim kanayan bu yaramızı, esasen kanayan kanını bu basit mualeceler tedavi etmeyecek. Bu basit mübaşeretler tedavi etmeyecektir. Esas millet, iman planında aşkını ve heyecanını kaybetmiştir. Onu ona kazandırdığımız zaman, diğer şeyler onun arkasından kendi kendine bir bakıma gelecektir. Ölümü istihkar etme hüviyeti, hayatı hafife alma hüviyeti, milleti için yaşama hüviyeti, sinesinden yediği hançeri çıkar çıkaracağı ana kadar gülmeyi nefsine haram etme hüviyeti. İşin bu kısmına mazimizde bizim için şeref tabloları nesceden bir büyükle başlayayım. Haçlı seferlerinin her defasında karşısına çıkan büyük bir hünkâr vardır. Sizin belki tuhafınıza gider. Bu büyük sultan, devrinde büyük sultan olarak tanınır. Kılınç aslana da kayınpeder olan bu sultan Selahaddin Eyyubi'dir. Nureddin Zengin'in bu büyük felaket karşısında işin üstesinden gelemeyeceğini görünce, kuvvetli bir pazu olarak haçlılar karşısında işin altına girmiş ve gelen haçlı orduları Selahaddin'in göksüne, bazen Melik Şah'ın göksüne, bazen da Kılıç aşlının göksüne toslamıştır İnanır mısınız? Selahaddin'in hayatta bir tek oturacak evi yoktu sarayda işleri yapıyor ve boş bulduğu yerde istirahat ediyordu. Koskoca hünkârın evi yoktu. Allah'ın evi olan Kutsi Şerif, Hristiyanların atlarına tavla olduğu bir müddetçe veya Yahudinin atına tavla olduğu müddetçe Selahaddin'in ev sahip olması ona haram olsun duygusu ve düşüncesi içindeydi. Selahaddin, Haçlılar tarafından Kutsi Şerif işgal edildiği müddet içinde bir kere hayatında gülmedi. Bunu onun menakibini bize nakledenler söylüyorlar. Camiye her girişinde abus bir çehreyle ile bağlayarak giriyordu. Camide her hutbeyi dinleyişi onu ayrı bir hüzüne garg ediyordu. Hutbe minber tedayilerle onu Kutsi Şerif'e götürüyordu yüzünde şedd-i rihal yapılan üç büyük mescitten birisi. Sevap kazanmak için seyahat yapacağınız 3 mescit vardır. Mescidi Haram, Mescidi Aksa ve Mescidi Nebi Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Rahatlıkla göç edecek, sevap kazanacak, muakaze edilmeyeceğiniz mescitler. Bu üç büyük mescitten bir tanesi Haçlılar tarafından işgal edilmişti. Her minbere çıkış ona o kudsi minberi hatırlatıyordu. Resul-ü Ekrem'in, Enbiya'nın ervahına namaz kıldırdığı Mescid-i Aksa'yı, oradan miraca yükseldiği Mescid-i Aksa'yı hatırlıyordu. Onun için Abus şehre içindeydi. Hatip, kendisine gülmenin faziletlerini anlatmak maksadıyla, tebessümün faziletine dair bir şeyler söyledi. İnsanların yüzüne tebessüm etmek şöyle sevaplıdır. Ara sırada be insan ne yüzünü ekşitiyorsun dedi. Meçhule verdi. Fakat anlayanların nezdinde ve nazarında atılan taş kimin başını yarıyor o idrak edilir. Taşlar nereye geldi büyük kafa onu müdrikti. Hatip hutbesini irade edip aşağıya indikten sonra Dudağı burkulmuş, acıdan Selahaddin hatibi yanına çağırtı. Bana öyle geliyor ki sen bu nasihati bana yaptın. Gülmenin fasiletini bana anlattın. Allah aşkına söyle, Kutsi şerif imansızların atları ayağı altında çiğnenirken nasıl ben gülerim diyordu. Ve ben sana sesleneyim. Can evinden kurulmuş bir millet olarak yerde yatarken, Kalp evinden yaralanmış bir millet olarak yerde yatarken, Dinine, diyanetine kastedilmiş bir millet olarak yerde yatarken, Akla hayale gelmedik mezelletlere, Taallüplere, tahakkümlere maruz kaldıktan sonra, Allah aşkına söyle nasıl gülersin, Nasıl eğlenirsin, Ve nasıl kâşanelerde yaşarsın? Dava, kendine has ciddiyetiyle ve karıyla ve büyüklüğüyle altına girecek Selahaddin-i Eyyubi kuvvetinde bir omuz beklemekte ve intizar etmektedir. Bir kılıç aslan omuzu intizar etmektedir. Allah Celle Celaluhu keremü lütfuyla bunu her devirde ihsan eder. Bu devir bunu devlit etmeyecek kadar dumura uğramış ve boturlaşmış değildir en yoz devirlerde dahi Allah Celle Celaluhu ölüden diriyi çıkarıyor gibi içinden çekip çıkarmıştır. Bir nevzuhur intizar ediyorsak bu Cenabı Hakk'ın sonsuz rahmetine itimadımızın ifadesidir. Bu itimatta inşallah Mevla bizi ters düz etmez, ümitlerimizi kırmaz, bizi inkisar hayale uğratmaz. Ümit ediyoruz ki inşallah Artık revan, kan akmayacak. Ümit ediyoruz ki inşallah artık bir Kerbela sahneye sürülmeyecek. Ümit ediyoruz ki inşallah pek çok güzelliklerin menba-ı Hüseyin'ler Kerbela'da artık müptela olmayacak. Rahmeti ilahiden ümit ediyoruz. Ve yine ümit ediyoruz ki Dört asırdan beri devam ede gelen Mustaripler kadrosunun sonuncusu oluruz. Bizden sonra gelenler inşallah imanları, dinleri ve diyanetleri açısından zaviyesinden artık ısırap çekmezler, çileye maruz kalmazlar. Eğer bir iki asır evvelki ecdadımız ve yakın mazimiz bunu bu meseleyi müdrik olsaydı, İşin çile ve ısrabı çekilmiş bulunsaydı, Allah'ın tevfik ve inayetiyle Batının miras yedileri yerinde, Doğunun münafıkları yerinde bu millet ve İslam milleti olacaktı. Vakit feth olmuş değildir. İşin çilesini çekenler, ısrabına maruz kalanlar çekmiş ve kalmışlardır. İnşallahü Teala bir bakıma delikleri kapanmış kabul ediyoruz. Vapurun hemen suyun üzerine götürülmesi ve yüzdürülmesi işi kalmıştır. Ama bunu yüzdürecek hasbilerden ibaret bir kadro iktiza etmektedir. O kadar ki dünyada yaşarken Dünyanın tozundan ve toprağından üzerine bir toz ve toprak dahi bulaştırmayacak kadar hasbiler kadrosu. O kadar ki işe vaziyet ettiği zaman, batıl batıl efkarına uyarak her şeyi istismar etme havasına kapılmayacak, krediler alma peşine düşmeyecek, iman ve irşat mevzuundaki ihtiyacımızı başka yollarda tatmin etme havasına kapılmayacak. O kadar ki neslin tebliğe ve irşada ihtiyacını hiçbir zaman kafasından çıkarmayacak ve bunun yerine girecek her şeyi en büyük düşman sayacak Hasbiler kadrosu. Aşkın ve heyecanın gönüllerinde hakim olduğu Hasbiler kadrosu Giderken kefen parası bulamayan Hasbiler kadrosu iktiza etmektedir. Varını yokunu ya vakfetmiş veya İslam'ın talisi için bir yere bağlamış ve bağışlamış. Mevla'nın huzuruna, Uhud'dakinin gittiği gibi gidecek, Çanakkale'dekinin gittiği gibi gidecek bir hasbiler kadrosu. İşin vidayet ve nihayetiyle meseleyi çerçevelemeye çalıştım. Başında, büyük ıstırapların mücadele verdiği Uhud, işin sonunda, yıkılış döneminin doruk noktasına ulaştığı dönemde, Çanakkale'deki mücahitler işin iki ucudur. Allahu Teala ve Tegaddes Hazretleri, Na ı kerem ve ihsan ile verdiği her şeye katlanmaya azmetmiş bu cemaate, daha fazla şeyler yüklemesin, tahmil etmesin, tahammül, ferze, bela ve musibetlere maruz bırakmasın bizleri inşallahu Teala. Biz öyle görüyoruz. O bu mevzuda bizden ne istiyor, ben onu bilemiyorum. Ben benim gördüğüm şeyi size naklettim. İlmi ilahide bizden istenen şey, iradeyi ilahiyle bizim sevk edildiğimiz şey, bunu müdrik değilim, bağışlayın. Ben zannediyorum ki Hz Hüseyin'in şehadetiyle ve ondan sonra çekip arkasından götürdüğü çile, keşlerin zincirinin ısrafların zincirinin kapattığı gedi kapanmıştır ve bundan sonra artık bu dava büyük çilev ısrap istememektedir Ben zannediyorum ki şu 20 asırda kan ter dişini sıkıp canını dişine takan insanların mücadele ve mücadelesiyle ısrap devri sona ermiştir. Ama Cenab-ı Hakk'ın emri içinde, ilmi içinde, meselenin hüviyetini, asıl mahiyetini bilemiyorum ve bu işten haberdar değilim. Eğer Mevla bizden daha büyük kurbanlar istiyorsa, eğer Mevla açık ve henüz kapanmamış daha bir kısım gedikler için, bütün refah ve rahatını, saadet ve huzurunu terk edecek büyük bir kadro intizar ediyorsa iş bitmemiş, bunu da yapmak lazım demektir. Her söz bana bir şey hatırlatıyor. Ve hatırladıklarımla sizin huzurunuzda bulunmayı tercih ederim. İnşallahü Teala sun iliklerden istinabe ederek Sadece meselenin temel çerçevesi içinde meseleyi hesap ve plana vurduktan sonra burada sadece sizin bana anlattıracağınız şeyle le, huzurunuzda bulunmak bana huzur verir. Başka türlüsünü riyakarlık ve sunilik sayarım. Hazreti Hüseyin Kerbelaya gidiyordu. İbn Abbas o esnada bir rüya gördü. Ama görülen rüya'dan Hazreti Hüseyin'in haberi yoktu. Hazreti Hüseyin'in başına gelenlerden de İbn Abbas'ın haberi yoktu. Hazreti Hüseyin bir avuç ehlibeyti Resulullah'la bir yola çıkmıştı. Ümmeti Muhammed'in sinesinde meydana gelen bu patlama ve çatlamaların vicahi görüşmekle hallolabileceği düşüncesiyle yola çıkmıştı. Belki burada kan revan olacaktı. Revan çayı kana boyanacak ve günlerle kan akacaktı. 12 Muharrem veya 10 Muharrem Müslümanlar için bugün Mahi Muharrem'dir muhibbi hanedan olan ağlar kıyamete kadar terennümüyle yad edilecek ve anılacaktı. Ama Hz. Hüseyin bu gediği kapamak üzere yola çıkmıştı. Heyecanla İbn Abbas uykudan uyandı. Ve yanındaki sahabiye Resul Ekrem'i rüyasında gördüğünü anlattı. Efendimiz vefat edeli çok olmuştu. 30 küsür sene olmuştu. Ben Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ı rüyamda gördüm. Oturuyordu, mahsundu. Dudağı teessürden buruktu. Yanında bir şişe kan vardı. Bu nedir dedim ya Resulallah. Buyurdu ki bu Hüseyin ve Ahvadı'nın tabi olanların kanıdır. Heyecanla uyandım. Anladım ki Hüseyin'in başına bir gayle gelecek. Kerbela'da kan ravan gidiyordu. Hazret Hüseyin en şerefli Ahvadı ile Kerbela'ya gitmişti. En şerefli aile kadrosuyla gitmişti. Kız kardeşi Zeynep vardı. Aynı zamanda teyzesinin adıydı bu. Kız kardeşi Ümmü Külsüm vardı. Zeynep Abdullah ibn Cafer ibn Ebi Talib'in hanımıydı. Ümmü Gülsüm de Ömer ibn Hattab'ın zevcesiydi. Hazreti Fatıma ile izdivaç yapıp da Resul Ekrem'e akraba olamayan Hazreti Ömer azmetmişti. Ehli Beyti Resulullah'tan bir kadın almaya azmetmişti. Haseb ve nesebin sona erdiği mahkeme Kübra'da Resul-i Ekrem'le azab ve nesebi devam etsin diye. Resul-i Ekrem'e akrab olsun diye. Bu talihli veya dünya yönüyle talihsiz kadronun içinde bu iki büyük kadın da vardı. Zeynep Asile mi asile, şerife mi şerife Adını zayıf dahi olsa rivayetler içinde Allah tarafından konulduğunu görüyoruz Hazreti Fatıma Zey'e dünyaya getirdiğinde Hz Ali e've geldi Kavum ve kabilesi adını ne korsun diye sordular Resul Ekrem varken ben onu at koyamam dedi ve çocuk kucaklandığı gibi huzuru risalet benahiye götürüldü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cibril varken ben onu at koyamam diyordu. Biraz sonra da göklerin emini, yerin eminine nüzul etmişti, Allah'ın selamı var, ferman etti, adını Zeynep koy dedi onu. O Zeynep de Hazreti Hüseyin'in yanındaydı. Ehli Beyti Resulullah susuzluk içinde yanıyordu. Ravan nehri şakır şakır ata dursun, nazarlar ona baka dursun, bir mümin oradan diğer müminler bir yudum su vermiyorlardı. İslam arasında meydana gelen iftirakı kapamak için, Kerbela'nın aslanı her şeye katlanmıyoruz rızadideydi. Yeğenin elinden tutup revan nehrine doğru giderken, kendisine su içirttirilmemişti. Ve Zeynep teessür içinde ağlarken, La tehseni inni reytu Resulallahı sallallahu aleyhi ve sellem ve قال se'ukabilû veya se'yukabilûni se'yuvâsilûni Fermanet mahsunu ol, olma, kız kardeşim. Resul-ü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyamda gördüm. Bana ferman etti ki kısa zaman sonra karşılaşacağız. Hüseyin diyordu. İçiremediği suyu içiremeyince de ancak şöyle teselli buluyordu. Bugün burada bir, bir yudum bize su vermediler. Ama kısa zaman sonra Allah Resulü'nün eliyle orada kevser içeceğiz diyordu. Ve biraz sonra da gırtlağından yediği bir okla kanlar içinde yere yıkılıvermişti. Hz. Hüseyin bir iftirakın üzerine gitmişti. Bu gedik muhakkak kapanmalıydı. Eğer daha sonra açılacak olursa Hüseyin'in yolunda olanlar, bütün Hüseyiniler adeta Kerbela'ya revan olur gibi, ravan nehrine kanını akıtır gibi, orada susuz kalır gibi, bütün aile efradıyla yakın ve uzak ale kadar olduğu herkeste yola çıkacak, bu gediyi kapamak için Mahalik iktiham edecekti. İftirakları önlemek için Hz. Hüseyin bir yol açmıştı. Bu, yine o tertemiz nesilden, Sıpteyn-i diğerinin açtığı yola muhalif olarak, birisi hilafetten kendisini ederek bu iftirakı kapamaya çalışmıştı. Emevilerle aramızdaki iftirak kapansın, ben hilafet davasından vazgeçiyorum demişti. Büyük feragat ve büyük hasbilikti bu. İkincisi onunla anlaşmak üzere yola çıkmıştı. Ben, o günden bugüne, yığın yığın iftirak ve ihtilafları bertaraf edebilecek, Artık bu kanayan yaranın kanını dindirebilecek Çilekeşler kadrosunun Tamam olduğu kanaatını size izharla bu işe başladım. Rahmeti ilahiden ümit ederiz ki Cenab-ı Hak bize daha fazla çile çektirmesin, ısraba maruz bırakmasın. Ama şurasını da hatırlatmadan geçemeyeceğim. Mazur görün. Biz, Kalem Efendisi havasıyla hiçbir zaman, altına girdiğimiz büyük davayı götürmemiz gereken ufka, namütenahi zirveye götüremeyeceğiz. Altına girdiğimiz bu büyük dava haddizatında büyük hasbilikler ve fedakarlıklar iktiza etmektedir. Muvaffak ve müreffeh devirlerin sahi ve gayreti bu işe kafi gelmeyecektir. Mağlup devirlerde gösterilmesi gereken say ve gayret. Muharebe meydanlarında, cehd ve cihad içinde bulunan insanın bütün rahat ve huzurunu terk ettiği gibi bir say ve gayret istemektedir. Ama elde kılıç ve kalkan, atın üzerinde veya bindiği tank, tayyare ve topun başında meseleyi halletme değil, Kur'an'ın elmas mürhanlarıyla Tesadiri kutsiyesiyle, İslam'ın parlak emirleriyle, emrü bil maruf nehyanil münkerle, kalpler üzerinde hakimiyet kurmak ve dini mübini İslam'ı fertlere sevdirmek havası içinde, ideal ve ümniyesi içinde say ve gayret etmek. <Gülüyor> Cenab-ı Hak bu mevzudaki say ve gayretimizi artırsın, bize namütenahi mücahede ruhu bahşeylesin. Muhterem Müslümanlar, bayram inşallah böyle bir meselenin muhasebesini yapmamıza vesile olsun. Ben, bu mübarek günde Cenab-ı Hakk'ın namütenahi lütuflarını ve ihsanlarını size arz etmemi intizar ederdiniz. Ama ben birinci planda evvela alem İslam'ın yer itibariyle düşünce, duygu, iman ve coğrafi olarak yeri itibariyle nasıl çeşitli rüzgarların esip durduğu bir mahalde bulunduğu hususunu arzettim. Nasıl her an tehlike ile yüz yüze bulunduğu hususunu arz etmeye çalıştım. Ve talih derecede bu meselenin esasen bütün masimizde bütün müslümanlar için mukadder bir keyfiyet olduğu hususu üzerinde durdum muvaffakiyet ve muzafferiyetin, daima mahrumiyetlerin ötesinde bulunduğu hususuna dikkatinizi istirham ettim. Eğer yarın bir şey olmak istiyorsanız, bugün ne iseniz onu terk ediniz dedim. Yarın bir şeyler elde etmek istiyorsanız, bütün sahip bulunduğunuz şeyleri bugünden terk etme azmi içinde olunuz dedim. Can verin ki cananı elde edesiniz dedim. Ve üçüncü derecede de inşallah Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmeti mevzuunda ümitlerinizi tehyic edebilecek, kapısına büyük bir ümitle, bir reca ile dönmenizi temin edebilecek hususlara dikkatinizi rica edeceğim. Esasen milletlerin içinde yüzdüğü felaket ve helaket, fertlerin bozulmasına terettüp etmiş bir keyfiyettir. Fertler bozulmuştur, cemaat de bozulmuştur. Ruh ve anlayışını, ilim ve irfanını kaybettikten sonra fertlerin teşkil ettiği milletler, medeniyetler, fertlerin akıbetine maruz kalmıştır. Şu anda üzerinde bulunduğumuz şu yıkık köprüler, şu perişan yollar, şu iş yapmıyor gibi görünen cemaatler, şu başsız ümmetler, işe yarar hale gelebilmesi, inşallahü Teala milletimizin kurtuluşunun teminatı olacaktır. Gönülde meydana getireceğiniz küçük dahi sayılsa heyecanlar, kendini düşünmeler, içine doğru derinleşmeler, bütün buğutlarını içinde ikmal etmeler, istikbalimize hakim olmamız mevzunda bir teminat belgesi olacak, alametin nişanı olacaktır. Bu kadar da geçişte arz etmiş olayım muhterem Müslümanlar. Ve anlaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfi yura thumma yujza hul cezaa al ofa sadaka azim. İnsan sayının semeresini görecektir. Bugün olmasa yarın görecektir. Atılan tohumlar ne şun ne bulacaktır. Bugünün mücriminin meydana getirdiği dalgalanma, Yarın büyük mevcelerin meydana gelmesine vesile olacaktır. Bugünün çalkalanmasını meydana getiren fertler, Esasen büyük sancıları meydana getirmek üzere tohum atan kimselerdir. Ve inşallah Ortada az bir şey veya da hiçbir şey görünmemesine rağmen ileride her şey birdenbire nevzuhur edasıyla ortaya çıkacak ve bizim karanlık gecelerimizi cennet numun bir gündüze çevirecektir. Rahmeti ilahiden ümit ediyoruz bunu. Bu topyekün mücrimler cemaati olan bizlerin cürümlerinin itişiyle, rahmetin çekişiyle Allah'a dönmemiz sayesinde olacaktır. Günahlarımız itici bir güç olarak arkadan bizi itmeli. Rahmete ümidimiz bizi Mevla'nın huzuruna çekmeli. Bir kere geldikten sonra da bir kere daha geriye dönmeme azmi ve cehdi içinde bulunmalı. Bu hava ile Mevla'ya teveccüh ediş inşaallah Teala, bize özlediğimiz şeyleri ihsana vesile olacaktır. İnşallah. Muhterem Müslümanlar! Ümit mevzuunda da bir hususa dikkatinizi rica edeyim. Kim bilir bunu benden kaç defa duydunuz? Hiçbir devir Resul-i Ekrem Vesselam'ın Neş'et buyurduğu, dünyaya teşrif ettiği devir kadar yoz, manasız, fikirsiz ve cehitten mahrum olamaz. Hiçbir devir o devir kadar berbat olamaz. Ama görüyoruz ki o berbat devir, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'la başlatılan bir aşk devriyle kısa zamanda sona ermiş, yerini bir aşk, heyecan, iman ve irfan devri almıştır. Görüyoruz ki hiçbir şeye sahip olmayan, evvelleri itibariyle baldırı çıplak, çölde yaşayan, tabiatın sert ve huşunetli havası altında, her şeyden mahrum bir cemaat, birdenbire, Dünyanın menabi'i servetine hakim olabilecek bir hüviyeti ihraz ediyor. Görüyoruz ki, her türlü ilimden, anlayıştan ve tefekkürden mahrum olan o cemaat, ilim adına, irfan adına umranlar kuruyor. Ondan sonra medeniyet kuracak her millet, onlara koşuyor ve medeniyet dersini onlardan alıyor. Biz meal iftihar bu meseleyi kabul ediyoruz. Asil ve Necip milletimiz, daha ikinci ve üçüncü asırdan itibaren, parça parça Müslüman olmaya başlamıştır. Bizim milletimizin yaşadığı, Buhara, Semerkant, Türkistan bütün beldeleriyle ve eyaletleriyle, daha üçüncü asırda, Müslümanlığın cenahi himayesi altına girecek hale gelmiştir. Buharilerin, Müslimlerin, Tirmizilerin yetiştiği bu saha, onlar Türk olsun veya olmasın diyarı Türk olması itibariyle Türk milletinde üçüncü asırda ciddi çalkalanmalar oldu. Ve bundan 10-11 asır evvelde büyük kalabalıklar halinde gönülleriyle İslamiyet'e dehalet ettiler. O irfan ve iman dersini sahabi tabi'in ve tebeî tabi'inden alanlar, Kendilerinden sonraki milletlere aynı ruh, aşk ve heyecanı intikal ettirdiler. Tarihin seyri ve akışı değişti. Ümitsizliğe kapılmamak lazım. Her şey işin tam minimum noktasına ulaştıktan sonra birdenbire görüyorsunuz ki işin şahikasına Frenkçi ifadesiyle maksimum noktasına ulaşıyor. Her şey işin karına kuyunun dibine indikten sonra Görüyorsunuz ki minarenin aleminin başına takılıyor. Bir anda her şey değişiyor. Resul-ü Ekrem'le sallallahu aleyhi ve sellem, tarihin seyri ciddi bir değişmeye uğradı. Beşerin kaderinde ciddi bir değişme oldu. Ondan sonra meydana gelecek, Rönesans'ının altında da, Avrupa'da meydana gelen reformun altında da, bütün işçi hareketlerinin altında da, karl ortaya attığı proletariya hareketlerinin arkasında da İslam'ın feyizli ve nurlu elinin tesirini görüyoruz. Bütün haklarla gelen, her sistemi Allah'ın istediği manada tabiata, fıtrata ve insanın ruhuna uygun tespit eden, perçinleyen İslam sayesindedir ki gerçek insanlık manası istikametinde Avrupa'da atılan bütün adımlar İslam sayesinde meydana gelmiştir. Bu dün olduğu gibi bugün de olur. Tarih bir tekerürden ibarettir. Ve tilka'l eyyamu dawiluha beyne'n nas. Allah ferman etmektedir. Günler destegahı kudrete takılmış devran edip durmaktadır. Allah kimisine gece kimisine gündüz yapmaktadır. Kimisine kabir, kimisine dünya yapmaktadır. Kimisine bir haristan, kimisine bostan meydana getirmektedir. Muhterem Müslümanlar, binlerce ümit verici hadise, binlerce ümit verici reşahat karşısında müminlerin en mücrimi olan ben hiçbir zaman ümitsizliğe düşmedim. Ama ümidimi bağlamam lazım gelen yere de sıkı bağlamaya çalıştım. Ümidimi kiliklere bağlamadım. Siyasi gayri siyasi hiziplere gönül vermedim. Ümidimi daima her an coşma istidadında bulunan her an bir coşmakla bir türlü tezahürle ortaya çıkma istidadında bulunan milletin aşkına ve heyecanına iman coşkunluğuna bağladım. Millet Allah'ın tevfik ve inayetiyle Kendisinden beklenen bu coşkunlukla ortaya çıkarsa, başkalarının ümit bağladığı şeyler o zaman tahakkuk edecektir. Başkalarının gönül verip perestiş ettiği hususlar o zaman meydana gelecektir. Sizde hiçbir zaman ümitsizliğe düşmeyin, bedbin olmayın. Her geçenin bir nehari vardır, her kışın bir baharı vardır. Karlar çoktan erimeye başlamıştır çığlar çoktan çözülmeye başlamıştır. Camide dahi etrafınıza baktığınız zaman delikanlıların çiçeği burnundaki kimselerin şehvat-ı nefsaniye ve hevayı nefsin kendilerine hakim olduğu devirde ve dönemde kanlarının şehvet diye terennüm ettiği bir dönemde delikanlıların işgal etmesi karşısında siz de kapılacaksınız. Yaşlıların Aşk ve heyecanını kaybetmiş yaşlıların. Yavaş yavaş müteharrik mezarlar gibi silinip gittiklerini ve artık geriye yakalan yaşlılarında gençler arasında yaşlı gençler halinde ispatı vücut etme durumuna geldiği bir dönemde ben de Allah ümit bağlamasam artık yeryüzünde Allah ümit bağlayacak kimse kalmamış demektir. Çünkü kendimi bu noktada işin en dununda görüyorum